Kimin ki kalbinde zerrel miktarı, muhabbeti i Muhammediye vardır, o kimse alih olmuştur. Kalplerinden muhabbeti i Muhammediye bulunmayanlar halak olmuşlardır. Bir kimse, Estağfurullah, Erzim, Ben Tehum İleyd, Resulün aleyhinde bulunsa, dikkat buyurunuz, çok mühim, ve bunu kerrat meradime şahit olmuşuzdur. Resulün aleyhinde bulunan kimse, ölü vakitte ağzından necaset gelir yani necaseti pisliği ağzından gideriyor ya, yani ya. Onun için Hak, Hakk'ın zatı, ulûhiyetine yapılan küfrü, şeddi affeder. Fakat vahdaniyete yapılan küfür, Hz. Muhammed'e yapılan küfür ve zett affolmaz. Çünkü namus ilahidir Muhammed Mustafa. Mahbub-u Rahmanidir Muhammed Mustafa. Allah'ın sevgilisidir. Onun için insan şahsına yapılan hakareti affedebilir insan gel ve kat mukaddesatına eziyet etti. Bakın ta affetmemesi lazım diyorlar. İzan çıkar. Allah'ın da namus-ı ilahi, mahbub ı Rahman Hz. Muhammed Mustafa'nın ona yapacağı ufak bir, ufak bir hakaret ufak bir hakaret ya o ufak bir öyle benim o süseyi iflah etme selah bululmaz. Ona mukabil ona zerre kadar muhabbetinde naracı hainden, küfre yani ve küfüründen zerre noktarı Muhammediyet bulduğu bir kimsenin adam kulluğu üzere. Elhamdülillah ki ehrimizin alnında eser-i suçud ve öbürlerimizde muhabbet-i Muhammediye vardır, mevcuttur Hatta ailem çok şükredelim ve Cenab-ı Hakk'a çok dua edelim. Bizi Halil-i Muhammed'ine ayırlasın. Amin.